Ee, öncelikle şunu söylemek istiyoruz, Fatih Sahraçhane Parkı'nda insani hareket öncülüğünde Mısır için növete devam koronamı hakkında bize bilgi verir misiniz? İnşallah. Şu anda e, biraz önce yansılamazını kıldık ve burada çok büyük bir kalabalık var kardeşlerim. En az e, 15 bin 20 bin kişinin üzerinde insan var ve kimdeler hale gelmek üzere. Ee, Sarıçhane Parkı'nı bilenler bilirler sadece seslerini duyuyoruz. Ee, Sarıçhane Parkı büyük olmakla rağmen dışarıda tutunmadık ve şu anda trafik kapandı. Demekleri alanda Fatih Bey'in bunu uza alana kadar bütün itfai alanlarına kadar Müslümanlar dolmuş vaziyette şu anda. Her topluluktan, her cemaatten kitleler halinde insanlar var burada. Genç hareketin öncülüğünde başladı fakat ee, genç hareketin öncülüğünde olan bir hareket şu anda onu aşmıştır. Ve bütün cemaatlerin etkisi üzerinde bir. Yani e, aklımıza gelebilecek hangi cemaatler şu an burada kardeşler. Ee, tarikatlarına kadar bütün cemaatlerin cemaatlerinin faaliyetleri içerisinde. Biraz önce yaptıramazı ve suasına durdur. Ee, zaten bu suasını videolarını izliyorsanız, ee, büyük bir şey var ee, Gerçekten büyük bir heyecan var Konuşma aslında Ve közyaşı nem dökülen bir doğa Bereketli bir namazdı Ve o namazın ardından da Müslümanlar Şu an slogan da atıp ee, Sinevizyon veriliyor Bir taraftan sloganlar atılıyor Ve biraz sonra konuşmacılar devreye girecekler Rabbime olsun. Yani bu Sarı Saraçhane Parkı Bir nevi Adiviyye Parkı Oldu artık Adiviyye meydanıyla sözleşen <gülüyor> Ümmet'in adresi Türkiye'nin Müslümanları ve dünya Müslümanları gözlebi haline geldi. Şu anda biz e, bütün dünyada El Geziri olsun ve Arap kanalları ve birçok Rus adası kanallar burada çekimler yapıyorlar. Canlı olarak yayında bizlerle röportaj yapıp e, görüşlerimizi alıyorlar. Son ve Yeren olsun diğer kanallar olsun sürekli canlı tutmaya çalışıyorlar burayı. Gerçekten de burası ümmetin birleştiği bir nokta oldu. Burada bizim mıkır çok farklı bir şey, e, düğüm noktasıydı. Ve e, putlarım, yani kırıldı ve yıkıldı. Aynı Mekke ortakları ve şu anda biz onu yaşıyoruz. Bunu neyle diyorsanız eğer, kendi helvadan yapmış oldukları putlarımı maalesef kendileri yediler. Demokrasi dediler, demokrasi oyunu oynadılar ve demokrasi oynadı onlar. Şu anda mazlum zalimler cephesi yerindiler. Hem şehri yerindiler hem de otobüsü, bütün otoriterlere çökmüştür. Şu anda Allah'ın izniyle ümmet gittiğim arasında birinme noktasına geldi. Ve şu anda toplumlar bir bahne tavrasında ve kardeşlik ve kuvvet noktasında çok gittiğim arasında bir var. E, buradaki her atmosferi canlı olarak yaşamış kardeşleri varsa aramızda, Demek ki İslam buradaki kardeşimiz, İslam'ın içinde Başlarımızı kardeşlerimiz, burada mutlaka onları var lazım. Çünkü burada hiçce bu heyecanı kaybettiğiniz zaman, bir gün gelip geri dönüp baksızlarında diyecekler ki biz çok büyük bir neşe hayal ettiğimiz diyecekler. Yani burası diğer bütün bugüne kadar yaşadığımız olayların hepsinden çok çok farklı bir olay arkadaşlar. Yani bu meydanda yaşadığımız hadiseler, bu meydandaki yaşadığımız güzellikler. Yani çok çok farklı bir eylemler. çünkü diğer eylemlerde biz böyle bir şey görmedik. Ve Türkiye ve Dünya Müslümanların ilk kez yapmış olduğu bir eylem ee, bu. Ee, biz de bunu Adiviye Meydanı'ndan esinlenerek yaptık. Adiviyedik kardeşlerimiz de her gün nöbettelerdi. Mizyonlar için nöbetteydik. Ve biz de burada onun devamını yapıyoruz inşallah. Evet. Kardeşim. Allah razı olsun. Ee, Ebu Ömer hocam. Şimdi e, başka bir soru olarak şunu söylemek istiyoruz. Mısır için nöbete devam, insanı hareket öncülünden. Programa başka katılan İslami STK'lar vardır dediniz az önce. Bunlardan birkaç tane e, e, yani bu STK'ların isimleri verebilir misiniz acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim baştan. Ee, biz... Bu insan medeni hareketimizde dergis işaret kurusunda biz bunu paylaştığımızda ki daha başladığımızda biz şöyle bir şey yapmıştık. İşte kurumlarımızı, kendi kurumlarımızın üzerinden, insan medeni Hareketi kurumları üzerinden biz bu işi nöbete devam programı yapalım. İşte programın içerisinden doldurduk ve direkt ki acaba kaç kişi gider girdi bu programı? Yani bizim kafamızdaki canlandırma, sirkülasyon olmuş olsa yani gelmeler gitmemel olmuş olsa biz de gitmek için bir şey biz 5 insan sanat hale parkında direnelim dedik. Allah büyüktür belki olur ki bu direncimizi bize ihlaslı kılarsa samimiye kılar ve kılar yaptığımız işi hayırlar, hatalatlar noktasında yazar. Bizim beklemediğimiz bir noktaya geldi bu hareket. Şu anda insan medeni hareketin o ilk çıkışındaki düşüncesindeki çok çok perşem üzerinde. Burayı insanlar bırakmıyorlar. 10 binlerce insan oluştu burada. Her geçer demek ki... Ee, sürekli medyada bu canlı tutulan TV, Facebook'ta vesaire normal e, sosyal paylaşım sitelerinde canlı tutulduğundan dolayı burada çok ciddi bir rağbet var. Bu rağbetin içerisinde biz doğudan batıya kadar hangi cemaat aklınıza geliyorsa bütün cemaatler buradayız. Yani buradaki her katılan gruptan e, İKMD'nin hareketinden tutun ve ekibet bakımından tutun işte medeniyet serneğinden eee Mustafa Zafer'den eee o Peygamber seyze Allah'ın bütün yani doğudan batıya İslami cemaatlerden, tarikatlardan, Mahmut Efendi Esat Efendi'den yani hangi e, tutun bir çok kitle burada şu anda Çok ciddi varlığı, bir kitle, kitle var, bir var var Kimse e, kendi başına bir iş yapmıyor Kendi başına buyruk Sivri bir buyruk bir şeye, çıkarmıyor e, Her buyruk, her buyruk, gelen buyruk Köşüdekine rinayet ediyor ve onun yani şey, sadece tek bir cemaat üyesi gibi hareket ediyor. Şu an buradaki bir imkanım olsa size göstersem ama Saraçhane ee, Parkı'nı seni de modeste kameralarında gözet, gözetleyebilirsin. Modeste kameraları'nın senle canlı veriyor. de ee, canlı izlerseniz organizayayım. Bu da şu ortamı size fark edecek Neyse canlı yayınları, televizyonları izlersiniz. Orada daha çok e, görürsünüz bunu. Yani burada birçok hocamızı, birçok e, akademisyenimizi, yazarımızı, çizerimizi çok rahat halledeceğimiz, muhabbet edebileceğimiz bir ortam var burada. Yani çok güzel bir ümmet şenlik havası var ve biz buradan çok gurur duyuyoruz. Ümmeten gurur duyuyoruz. Bu ümmeti kazanımları kaybetmemiz lazım kardeşler. Elinize geçen bu fırsatlı rüzgarı, esti bir rüzgarın, hayırlı bir rüzgarın vesilesiyle. Burada şehitlerin kanları var ve bu şehitler kanlarıyla yazıldı bunlar. Ve biz bu kanlarla bereket bulduk. Topraklarımız yeşerdi ve biz bu emek birincini yani bu birincinin buradan yakaladı. Ben bu sev rüzgarım, Mısır'dan bir rüzgar, sev rüzgarı, kopan bir rüzgar. Mutlaka yakaladık ve nefeslerimiz de solunmaya başladık. Burada ayaklarımız kırılsa da parçalansa da, ayaklarımız altı şişte de, diyor ki kıyamda gene duracağız, gene durmaya devam edeceğiz. Bu nöbet devam edecek arkadaşlar. Ama bizim istediğimiz şu, yani bunu bütün bölgelerimize geri tutalım. Her gün, her gün yap, yaparsak ve her gün geri tutarsak Allah bereketlerine verecektir buraları. Hani... İstanbul ve civar ilerine gözleyelim. Kardeşlerim mutlaka buraya davet edin. Mutlaka gelsinler ve bu ortamı görsünler. Telefizle etsinler. Beraber edin. Allah bize başarıya erecek. Bu zalimleri resmen titretti arkadaşlar. Ve biz birçok yerden, bu da canlı yayında görüştüğümüz insanlar oluyor. E, yurt dışında ve yurt dışında bağlantılar yapıyoruz. Ve o bağlantılarda, dünyadaki bağlantılarımızda gerçekten insanların yani birçok işte tarafından izlendiğinde özellikle emperyalist güçlerin buradan çok rahatsız olduğunu buranın bir an önce e, feshedilmesini daha istiyorlar. Bunun sebebi niye biliyor musunuz? Bunun sebebi şundan dolayı kardeşlerim. Mısır'dan bize e, ihbar-ı mislim şöyle söylediler. Son, e, son bu katriyan olduğu zaman ihbar-ı yetkilileri buraya aradılar. Dediler ki kardeşler Aynen şu geç gerçekleşti. Kardeşler bizim bütün alanlarımız falanlarımız dağıtıldı. Mısır'da hiçbir kürsümüz kalmadı. Yeryüzünde de bizim tesvete bir kürsümüz yok. Saraçhane Meydanı bizim kürsümüz olur mu dediler. Ve biz kardeşlerimizin bu şeyini biz yerine getireceğiz. bizim görevimizdir. Ve burası bu meydan Saraçhane Meydanı. Eee, Gölbaşı'nın hemen mitainin meydanıdır. Adiviyen meydanıdır. Ve biz taraşarız, taraşarız, dedik. Ve dese bu biz bunu Saraçalı Saraçah'a Adivi diyelim. Ve Allah'ın izniyle Adivi'de bizim Adiviyen meydanında biz diri duracağız. Biz direteceğiz. Ne yapar sorundayız. Çocuklar öldü lan. Biz burada <gülüyor> perdeci orada, orada, şey olan çocuklarımızı, çocukların karşısına çocuklarımızı feda ederek, ailelerimizi feda ederek, gerekirse geceleri burada durarak, sabahlayarak ve sabahlar hep bir çok insan bir şey yedi işte tekrar geliyor buraya yani uykusuz günler geçiriyor insanları da bunlar belki azdır hani olaylara sonuca olmaz ama bulunduğumuz konu, coğrafya açımda bunlar özel şeyler çalışar kardeşler yani bunu nümeten yapmak zorundayız evet ee, öncelikle bir sorun daha olacaktı evumer hocam nümetiz ee, biz forumdaki kardeşlerimiz için e, Mısır olaylarıyla ilgili en son bize aktarmak istediğin e, bir e, durum var mı bize bununla ilgili arkadaşlar, ben açıklar görürüm. mısınız? Ee, bir çok insan yani biraz kaba tabirahını söyleyeceğim bir çok insan e, kılla tüy ile uğraşır tamam mı? Oturan insanların en çok yaptığı şey yani kıvır zıvır nerede böyle fantastik meseleler varsa bunlarla uğraşırlar. Kalkar eleştiri yaparken bir eleştiride insafsızca davranlarız. Çünkü olay sıcaklığını yaşamayız, olay içerisine yer almazlar, hiçbir yerine tutmazlar, sadece eleştirmek için eleştiriler. Yani insaf mesela çar çıkar. İşte bunlar demokrasi için çıktılar meydana. İnsan harfa hürriyetleri demokrasi adına çıktılar. Ve şu an teklifleri görüyorsunuz arkadaşlar bu arada. Aldırmak'ın e, bakanlığı, oğlu hocam konuşacak. Bu deri bir sonuç eser Mahmut Efendi'nin en Cihaz Toklası'ndaki ters e, hocalarından bir tanesi Mesin Başkanlı olmuş, Mahmut Efendisi'ye makimler, düşünün yani tarikatlar, bu da her hizmetten ihsan konuşuyor, burada da bir parantez Yani, yani burada sadece mede ettiği insanları konuşmuyor. Şimdi arkadaşlar, yani benim istediğimde, özellikle forumlarda bakıltı olmuş, işte bunlar işte demokrasi bahareti, bunlar vesaire, Bence bunlara kulak asmayalım. Orada demokrasik kutunuz zaten kendilerini, ikban bize çok güzel bir örnek gösterdi. Onlar dedi ki sizin oyununuzla biz bu oyunu oynayacağız dedi. Bizim her bizi bize kalmıştı. Çünkü ikbanı düşündü arkadaşlar. Binler bir şehit vermiş. E, yüz ile yakın bir hareket. Bu binler bir şehidini vermiş. Birçok alemini e, zindanlarda çürütmüş ve çağda şerbetini sattırmış. Siz Türkiye'nin Müslümanlığa da var. Kendiye tabi tutumladık gibi. Yani biz kalkıp, e, insanlarımız bu şekilde eziyet görmedik. Ve biz hemen ustafsızca her türde eleştiriyi yaptık bugüne kadar, ikvanımızın numarında. Yani bunun için Allah'tan sormak gerekirdi ama biz bunu maalesef çok cüretleriz bu konuda, çok rahat eleştirilerde bulunabiliyoruz. İkvanımızın onların istediği oyun, bugün böyleyse biz de oyunlar oyunu bu şekilde oynayacağız dedi ve ondan istedikleri kurtlarla beraber oyun benzerader. O gün izi ikisi arın olmaksızın aranın ne oldu? Kendi envası putlarını yediler. Ve emperyalist güçler bu yediklerin putun karşılığını ver cevap bulamadılar. Ve kendi kendi resmen kendi otokurlarına sığdılar. Bundan dolayı da şu anda Türkiye'de dünyanın istimanları da uyanmaya başladı. Demek dedilerse şunu anladılar. Demek ki demokrasi bir oyun değil. kendisine razı olsun inşallah Rabbim ona şahane şerretinle ailenesin. Yani kendisini de sevdiği, hatırlayın videoları görüntülen inşallah söyledi yayınlarsanız orada da göreceksiniz. Mursi, biz inşallah şerefe geçiş yapacağız ve daha doğalize nesillerimizin bu pislik ortamdan kurtaracağız ve kendi istediğimiz, özlediğimiz İslam diğerine oraya getireceğiz tabirimiz sözleri var. Ve bunun için de ayetler ediyoruz. Ben de çocuklanma Halleder bu. İsrail'in eski bir İçişleri Bakanı Divni biliyor musun zaten? Dedi ki eğer İkhvan, İkhvan gelirse ne yaparsınız Sorusun karşı Divni dedi ki o kadın, eğer bir Müslüman kardeş yerler gelirse bu onlar için çöl olur ve sonu olur. Onları yelebiliriz dedi. Ve ne yaptılar? Darmağanlar etmeye çalışır. Ama Allah'ın izniyle onlar şunu bilmelirdi. Siz toplanıp doğru bir yerle geçersiniz. Allah oru orada geçişmezse kalkan atıyorum. 10 kilometre ölür, yer taraftan Allah onu yeşertir, o tohumun. Biz tohum eker zaman nereden çıkacağını biz bilir yani? Bu ikvanla şu an ne yaptı arkadaşlar. Yani ben sizden ricam, dostlarımdan ricam özellikle, yani kısmı meselele uğraşmayın, İşin aslı, aslına doğru gidin. Bir kere e, eleştirilerimizle, girin burada bir bakalım, acaba burada gerçekten demokrasi mi Burada Yok işte demokrasinin nimetlerinden mi anlatılıyor? Ya ben şeylerde böyle okuyorum açıkçası biraz üzülüyorum. Yani insanlar bu kadar oturdukları yerden bu ülkeden insanlıca saymadan, ne kadar bu insanlar, ne kadar Türkleri Müslümanlar, bunu hepimiz ayıp. Masabaşlarda güney doğu yazdık. Yani evet, istasyon yani Güneydoğu, Burada mı yazılması lazım? İlk orada otur da orada yaz bakalım. Yazacaksın. Ama biz kalkıp dünya Türk Müslümanlar Türk maalesef bu hatayı çok yaptık. Ferhat'ı izafetli yani bu konular üzerinden senimize gelmemize vesile oluyor. İnşallah burada kardeşliği yazacağız, Hep beraber bahsettiği yazacağız ve bu e, dostluğumuzu pekiştireceğiz. Biz e, kısa tartışmalar içerisinde bu olmayacak Kalkıp eee vaktifik meseleleri şerh ve Onları biz haline getirmeyeceğiz. Çünkü bunlar kararlı olanlar. Şu anda belki şu saatte biz bunu ee, dediğimiz kurallar dediğimiz, ülke dediklerimiz hedefleri, belki yarın farklı bir cündemle onu bir ülke, ülke yapmaktan çıkaracağız. Çünkü biz ülkelerimizi, hedeflerimizi günün şartlarına ve zeminlerine doğru oturtmuyoruz. Yani biz zannediyoruz ki o ayki bulunduğumuz an, yani o halimiz zannediyoruz ki İstanbul hüküvü zannediyoruz. Bunun için biz arkadaşlar kendimize gelelim, Allah razı olsun bu heyecanları, motivasyonları boşa harcamayalım ve insanların işte oturdukları yerden ya bunlar heyecan üzere söylenen sözler, işte bunlar yani biz söylerdikleriz gelmesin, bilgisayar gideriz, istemeden aldırış etmeyin ve siz Allah'ın da dinlük olun. Çünkü bu yolda kazananlar dik olanlardır arkadaşlar, kıyam halinde olanlar kazanırlar. Eğer kıyam halinde değilsen, maalesef sen oturursan Allah da seni oturduğun yerde zeydet takılı bırakır, Allah namazı cehenneme gidersin. Çünkü bizler ümmetin her ferdi buradaysa ve yeryüzündeyse her sert biri olmalı ve her sert ayağa kalkmalıdır kardeşler. Şimdi ayağa kalkmalıyız. Buna mecburuz, başka çaremiz yok arkadaşlar. Allah razı olsun Sağ olun ee, Ebu Merhoca e, Bu konuyla ilgili inşallah en kısa sürede Ümmetiz Biz yani Ümmetiz Biz formun radyosunda bu konuyla ilgili e, Her akşam Saraçana Parkı'nda Oradaki Müslüman kardeşlerimizin izlenimleri Yaşadıklarınız e, Oradaki hizmet havası Manevi havayı Müslüman kardeşlerimizin birlik, beraberlik, vahdet havasını İnşallah en kısa bir günde e, bu konuyla ilgili sohbetinizi radyoda sizi e, sizler dinlemenizi inşallah isteriz. İnşallah inşallah Allah resim edersen bu ne olacak inşallah. Yani buradaki birçok hadiseyi beraber paylaşacağız Allah'ın dikkat etmemizle. Çünkü burada gerçekten çok güzel bir ortam var. Yani bunu bizlerdeki çok arkadaşımız yok. Şu anda Ankara'dan gelen hakan kardeşim var. Sizedeki merabacımızın eşi. Bakan kardeşim, burada geldik, burada burada zorladılar işleri vardı maalesef ama onlar da burada hava'yı gördü çok güzel dediler. Yani burada hava'yı gördü mü kardeşlerim? Yani gerçekten üzülen bir olsanız kardeşlerim. <gülüyor> burada, bütün, hatta size şunu söyleyebilir ki, Türkiye'de Müslümanlar sadece yok burada. Yani burada e, Arap ülkesinden birçok Müslüman burada ve onlar geliyorlar işte e, geçen gün hava'yı. Sen ikvanın e, kendi özel olarak işe yapan kardeş vardı. Genç birimleştik ettiğini yapan o oradaydı konuşmaya. Arab dokunlarında birçok yazarlar geldi konuşmaya, baskılar geldi konuşmaya. Gazeteciler üstüne akademisyenler temelleri. Burada hava fazla bir hava arkadaşlar. Yani bu havayı bu havayı kaçırmamamız lazım. Evimer e, hocam. Öncelikle bu hizmeti öncülük olarak e, yürütülen insani hareket cemiyetine Allah razı olsun ve bu uğurda destek veren sizin gibi abilerimize kardeşlerimize Rabbim ecrinizi kat kat versin inşallah gerçekten güzel bir hizmete öncülük ediyorsunuz İnşallah Rabbim ecrinizi kat kat verir ee, güves olan kardeşimiz iki kişi var şu anda ııı e, Ebu Ömer hocamızla ilgili soracağınız soru varsa inşallah canlı olarak iletebiliriz buradan Buyurun kardeşlerim Eğer sorunuz varsa yazın Size zahmet Hoş geldin Gues kardeşim Allah razı olsun Gues kardeşim Gues 18-80 e, Sorunuz varsa size zahmet Hemen yazarsanız hemen Ebu Ömer hocamız buradan cevaplar inşallah efendim hocam evet e, yok e, radyoda Allah razı, radyoda Satır Arası yüzlü kardeşimiz geldi hoş geldiniz inşallah ejimayı olsun Satır Arası yüzlü kardeşim Ebu Ömer hocamız şu anda Sarıçana parkında e, soracağın soru varsa inşallah hemen cevaplarız buradan Canlı olarak radyodan size iletirler. Kves <gülüyor> kardeşimiz size çok çok teşekkür edini iletiyorlar. Ebümer hocam. Allah razı olsun. <gülüyor> İnşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eğer e, dinleyici kardeşlerimiz sorunuz yoksa canlı telefon bağlantı inşallah sonlandırmak istiyoruz. Sizden e, buradan haber bekliyorum. Evvel hocam şu anda e, canlı olarak konuşan konuşmacı kim? Bize söyleyebilir misiniz acaba? Oğlu şu anda konuşuyor. ben de, e, ya, Mahmut e, hocalarından bir tanesi e, konusunu burada ya, her hocalar var ve herkes eee evet, şimdi Ebu Mer hocam e, satır arası yüzün kardeşimiz ablamız burada bir soru sordu oradaki atmosfer nasıl? eee Gerçi konumuzun başından e, anlattınız. Sizden kısa bir şekilde daha bu konuyla ilgili atmosferi anlatabilir misiniz? Tekrar kısa bir şekilde. Şimdi ya. yani, şu anda abi, gibi. Abi. çok şey <gülüyor> Yani burada e, belki insan medelis hareketinin özgürlüğünde başladı ama bir e, insan medelis hareketi e, çok tarz günler açtı e, şu an on binler insan e, gerçekten çok büyük bir kitle var ve eğer Fatih bölgesini e, işte eski belediye olduğu gibi bilenler varsa şu an trafik çiriklerinde parkın dışında da filmler üzerinde insanlar var e, heyecanlı bir Sonuçta herkes e, adeta patlama, patlama hazır volkan gibi ve her birinde bir, tek, tek tek bir tek sınırlanlar getiriyorsunuz. Ben yani, sınırlanlar yok. Bunlar göbek teritesinden gelen sınırlanlar. Bak şu anda sınırlanları görüyorsunuz. E, yani duyuyorsunuz duyuyorsun sınırlanları. İnşallah bunlar da kameralarda görüyorsanız oradan daha iyi ağırlayacaksınız. Yani hocalar biz çıkan hocalar da gerçekten yüreklerini konuşuyor kardeşlerim. Öyle buradaki ortam adeta sanki İstanbul'daki İstanbul Sözleşmesi Adliye Meydanı. Çol abi abi meydanının, meydanının minyatürünü haline getirilmiş bir ortam var burada. Trafiği hand olsun. Bize i̇şte bunu başlatan da Trafiği hand olsun. Tamam, Güzel bir ee, ben başında da söylediğim gibi İslam bu batı biçim kardeşlerimizi utanla biz burada bekliyoruz. Yani bacılarımız, kardeşlerimizi yani imal etmesinler, kendilerini gelsinler, burada bize bir heyecan oluştur, bu heyecanı onlar da yaşasınlar, aileleri, çocukları yaşasınlar, herkes çek getiriyor buraya ailelerini. Yani burada çok güçlü bir atmosfer var. Yani hassasiyetler noktasında da dikkat edilen bir bölge, hamdolsun Rabbimler. Burayı başlayan Rab da hamdolsun bize. Allah razı olsun Ebu Ümer Hoca, tekrar teşekkürler. Rabbim ecirinizi kat kat versin. Belki şu anda orada olmayan kardeşlerimiz yani bizler gibi orada olmasak dahi kalbimiz gönlümüz dualarımız sizlerle Mısır'daki mazlum kardeşlerimizle inşallah Rabbim e, Mısır'daki kardeşlerimiz kardeşlerimizin şehadetleri kabul eylesin inşallah bizleri de onların şefaatlerine nail eyler i̇nşallah, inşallah. Ee, Allah razı olsun bilgiler için teşekkürler. İnşallah e, tekrar canlı olarak telefon bağla, e, bağlaması gerektiği zaman inşallah tekrar sizi rahatsız edeceğiz. Tekrar hakkınızı helal edin. Rabbime emanet olun. Oradan bize de dua edin inşallah. Bizim buradaki kardeşlerimize, hepimize inşallah. İnşallah. Esselamu Aleyküm ve ve Bereket. Evet kardeşler. Ebu Mer hocamızla e, canlı telefon bağlantısı Sonra erdi Saraçana Parkı'ndan e, bu akşamki yani bu geceki nöbete devam programla ilgili gereken açıklamaları siz kardeşlerimize paylaştı. Allah ondan razı olsun. E, Saraçana Parkın ilk günden bugüne kadar her akşam hatta çoğu günler kendisiyle de konuşup hemen hemen her gün orada e, bu kardeşlerimiz Allah için gerçekten samimi bir şekilde bu nöbete aday olmuşlar Allah onlardan razı olsun bizden bu kadar inşallah Allah'a emanet olun selamun aleyküm varametullahi ve